Harika bir soru. Ciddiyim bak. Soracaksın elbette. Hem bugün sormazsan hepsi zihninde cevaplanamamış sorular deposuna sıkışıp kalacak. Öylesi daha mı iyi olur? Öyleyse hadi beyin fırtınasına başlayalım. Ancak meseleyi çözebilmek için de kavramlara şöyle bir bakalım. Kaderin alın yazısı olarak değerlendirilmesinin insana neleri ıskalattığını konuşmuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? Aslında nedir kader? Kaderi kısaca Yüce Rabbimizin evrene koyduğu ölçü, düzen ve uyum olarak tanımlayabiliriz. Evrene baktığımızda her zerrenin muhteşem bir ölçüyle belli bir düzene göre ve şahane bir uyum içinde yaratıldığını görürüz. Bak mesela sağ elin sol elini tamamlar. Üst dudağın alt dudağını, yaz kışı, soğuk sıcağı, kadın erkeği, zıttık gibi görünen pek çok şey aslında bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Mevsimler birbirinin peşi sıra gelir. Bir insan yavrusu anne rahmindeki gelişimini ortalama 9 ayda tamamlar. Gece gündüzün habercisidir. İnsan bebek olarak doğar ve gelişim basamaklarına göre büyür. Bu örnekleri elbette artırabiliriz. Ve Yüce Rabbimizin evrene koyduğu bu yasaları... Yani sünnetullahı değiştiremeyiz. Gece olmadan gündüzün olması mümkün mü? Bitkilerin devamlılığı için rüzgarlar, böcekler, arı olmadan çiçeklerin, çiçekler olmadan ağaçların, ağaçlar olmadan oksijenin, oksijen olmadan insanın olması mümkün mü? Elbette hayır. Peki bunların benim kaderimle ne ilgisi var dediğini duyuyor gibiyim ama acele etme sen de, ben de, bütün insanlar da bu evrenin bir parçası olduğumuza göre kendimizi bu muhteşem düzenden bağımsız düşünemeyiz değil mi? Tam da burada önümüze defalarca tekrar ettiğimiz bir kavram çıkacak yine. İrade. Ama bu kez iradeyi iki başlık altında inceleyeceğiz. Külli yani ilahi irade. Yüce Rabbimizin sonsuz iradesidir. O, her şeye gücü yeten, bütün varlığın idaresini yürütendir. Evrende var olan her şey O'nun bilgisi dahilindedir. O'nun izni olmadan yaprak bile kıpırdamaz, çünkü O kural koyucudur. Bir de cüz iyi irade, yani Allah'ın insanoğluna verdiği seçim yapabilme ve yaptığı seçimleri üstlenebilme yetisi vardır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı anladığımızda sorunun cevabının önümüze düştüğünü göreceksin. Bak şimdi dünyaya çeşitli genetik kodlarla geldin çünkü Allah her şeyi belli bir ölçü içinde yaratmıştır. Yani sen anne ve babandan hatta onların ailelerinden miras aldığın genlerle şekillenirsin. Ağzın burada, gözün burada, ellerin de buradadır. Çünkü sen insansın. Çünkü Allah her şeyi bir uyum ve düzen içinde yaratmıştır. Dünyaya gelirken ise bu genetik kodları, yani en çok kime benzeyeceğini seçemezsin. Aileni seçemezsin, cinsiyetini de, memleketini de, doğum gününü de. Çünkü bunlar külli irade tarafından belirlenmiştir. Aileni seçemezsin ama nasıl bir evlat olacağını seçebilirsin. Saçının uzamasına müdahale edemezsin ama onu kestirip kestiremeyeceğine kendin karar verirsin. Memleketini seçemezsin ama hangi şehirde yaşayacağını sen belirleyebilirsin. Gökkuşağında pek çok renk vardır ama hangisini daha çok seveceğine sen karar verirsin. Yani diyorum ki kaderinde senin iradenin dışında gerçekleşen şeyler elbette vardır. Ama kaderin bütünüyle senden bağımsız değildir. Hem öyle olsaydı Yüce Rabbimiz bizi neden sınasın ki? O zaman çalışanla tembel, iyi ile kötü, hayırlı ile hayırsız birbirinden nasıl ayrılırdı? Bu yüzden kadere iman eden kişi değiştiremediklerinin olduğu kadar kendi sorumluluklarının da farkındadır. Allah seçimlerimizi hep güzelliklerden yana yapmayı nasip etsin.